182, numaralı konu, Utbe bin Abdin Hazreti Peygamber'e biatı, Hazreti Peygamber'in de ona, gücüm yettiğince de, buyurması, evet, Utbe bin Abde şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e kendisini dinlemek ve ona itaat etmek hususunda biat ettiğimizde o bize, gücüm yettiği kadarıyla, şartını kullanın, buyurmuştu.